الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وحفظه وسن الدين وشرعه وأرسل لنا أفضل البشر وقيض للدين رجالا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين والصلاة والسلام على خير البشر البشير النذير والصراج المنير Muhammed ibn Abdullah as-Sadiq el-Amin rabbi ve aleyhi teslimen katira ve ala ali tayibin ve el el el ve ve ila Bugün dersimizin konusu arkadaşlar kandillerle ilgilidir. Çünkü çok sorular geliyor Kendil münasebetleri de yaklaşıyor. Mevlid Nebevi dedikleri kendil münasebeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğum günü münasebetiyle sorular İslam'da kendil var mı? Ondan dolayı bu sorulara e, ilmi bir şekilde bir cevap veririm. Kendil var ise hepimiz beraber kendil yaparım. Hedefimiz terazide salih emellerimiz çok Yok ise Yapmayalım çünkü yoktur, yoku da dinde olmayanı da sonradan eklenen de bidettir Allah kurusun, düşecek bid'ata, bid'ata hasenetlerimizi götürür. Onun için dinimizi neyle yaparım? Ee, bilerek doğru işleyelim. Evet, önceden biz allah Subhanahu Subhanehu Teala'ya musulmanlar olarak, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Musulman ümmeti olarak Allah'u Subhanahu ve teala'ya sonsuz şükürler yapmamız lazım. Sonsuz şükrederiz. Ne için? Çünkü bizden olan bir peygamberi allah Teala bize göndermiştir. Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Afzalül Beşer. Be, i̇nsanlığın en hayırlısıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin ve insan oğlunun efendisidir. Şafa makamı Mahmud sahibidir. Allah onu ile bize dini tamamlandı. Bütün rasullerin sonuncusudur. Allah Subhanehu ve Taala ayetler şöyle buyuruyor: "Mekan Muhammedun abe ahdem min rijalikum. "Ve lakin Rasulullahi, wa khatman nabiine, wa Allahu biki şeyin alime." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en sonuncusudur. Allah Resulullah Allah, subhanehu ve teala bu en hayırlı peygamberi en son peygamberi bütün nebilerin bütün peygamberlerin, elçilerin efendisini en faziletli kitapla bizi gönderdi. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala diyor ki لَا يَأْتِهِ الْبَاطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنَ الْحَكِيمِ الْحَمِيدِ Allah Teala bu kitap batıl. Ne önünden ne arkasından ne içinde batıl olmayacak bir olmayan bir kitaptır. Allah Teala bu kitapla Resulümüzü gönderdi. Dinimizi tamamladı. Allah Teala bu dini, bu kitabı da bu da neden kuruldu? Boz, bozgana uğramaktan kuruldu. O da nedir? Yahudi Hristiyanlar gibi dinimiz sapmadı. Allah Teala teslim etmedi bizim dinimizi dinimizi Alimler kurusun Allah'ın kitabını. Allah ta kendisi kefil etti kitabını korumaya. Ne buyurdu? İnna nahnu nazzalna'd-zikra ve inna lehu Biz Kur'an indirdik, biz ona muhafız olacağız. Neden muhafız olacağız? Bozulmasın. 1400 senedir Kur'an içerim elimizde fetha kesresine kadar, virgülüne kadar, ta bir caiz ise. Sadece bu değil, anlamı bile Anlamı nedir? Kur'an'ın ilk anlamı. İlk kim açıkladı? Resulullah. Resulullah'ın hadisleri de elimizdedir. Bak, hadislerinde ne diyoruz? Bu sahihtir, bu mevzudur bu zaiftir, bu uyduruktur. Bu hasendir. Ne demek? Alimler bunları ayırmış. Çürük almaydan armutu, hepsi nasıl birbirinden ayırıyor uzman zaman bakkallar? Böyle ayırmışlar. Sahih hadisten amel ederiz. Onun için allah Teala hem Resulullah'ı ee, hem kitabını hem Resulullah'ın sünnetini hem de neyi kurmuş? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem e, sünnetini kurmuş. Bir de alimlerin ilmini de kurmuş. Kim doğru aktarmış Resulullah'ın ilmini ümmette kabul bulmuş. Onun için bizim e, ehli sünnet imamları, dört imam nedir? Sücgeçtir bizim için. Ve öyle bir Resul ki, Sücget neden oluştu? Dört imamın ilmi, sücgeti neden bizim için ölçü oldu? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi öyle bir yere bıraktı ki, he? öyle bir alana bıraktı ki nedir? Her şey apaçuktur. Hiç gizli bir şey yoktur içinde. İşte bu da Erbaz ibn-i Seriye radıyallahu anhu bir sahabedir. Diyor ki bir gün bize bir bele mev'iza verdi. Bir bele e, de, ders verdi, bir böyle öğüt verdi, bir böyle e, ahireti hatırlayan bir ders konuşma yaptı bizim için. Zannettik Resulullah. Bundan sonra bu konuşma son konuşmasıdır. Onun içinden şunu diyor Elbazi İbn-i Sariye radıyallahu anhu. لَقَدْ تَرَكْتَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا Diyor ki sizi apaçuk bir alana bıraktım. O alanda yazdır Cece'si gündüz gibidir. Mehfi gizli yeri yoktur. Yani gece gelmez üzerine. Her zamanı gündüz gibidir. Her şey bir nokta alana, beyaz alana bir nokta e, olsa hemen görersiniz. Ondan dolayı la yazigu anha ba'di illa halik. Ondan dolayı benden sonra bu yoldan kayan illeci halaka uğramıştır. Men ya'ish minkum menden sonra yaşayanınız olsa fesayara ihtilafen katira. Çok hilaf görer, ihtilaf görer benden sonra. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümüzü aydınlantırıyor. Bir de ne veriyor? Başımızı boş bırakmıyor. Çünkü bizi alana koymuş diyor. Burada da alan ortaya çıkıyor. Çözüm üretiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor bize ihtilaf da ne yaparım ya Resulullah? Ne öneriyorsun bize? aleykum بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ el الْمَهْد۪ينَ Diyor ki, benden sonra, benden sonra çok ihtilafler olur. Bu caizdir, bu olur, bu olmaz. Böyle hilefler çok olur. E ne yaparım ya Resulullah? Sizin üzerinize düşen, benim sünnetimde ne biliyorsanız, ne görmüşseniz, neyi tanıdınız sünnetimde okuyorsunuz, vakide de, cündemde de onu buluyorsunuz. Ve benden sonra ha Raşid halifelerin sünneti. Kimdir Raşid halife sünneti? 6-7 tane var. Kimdir? 4 tane ittifakten. Ee, Abu Bakır, Umar, Osman, Ali. Ondan sonra Umar bin Abdülaziz. aziz Bu da Raşid halifedir. Ee, ondan sonra pardon İmam Hasan Ali'nin oğlu. Umar bin Abdülaziz. aziz vs. bazı alimler, bazı Raşid halifeler var. Yani Tam Raşid Deysel dönemlerinde İslamiye zürvet vur yapmış. Buların, bunlara sarılın diyor. Bir de sarılmanın da şeklini öğretiyor bize. Yani böyle tamam bu demiştir sarılarım değil. Sarılmanın da şeklini öğretiyor bize. Nedir ya Resulullah sarılma şekli? Devam ediyor. İrbazın nakletti galiz. Uz'u aleyha bil nawajiz. Şimdi sen... Bir dişinle bir şeyi verseler sene eteğini dişinle tutarsan ön dişlerinle tutar mısın yoksa azı dişlerinle? Çünkü ön dişler zayıftır kopartmak için olur. azı dişleri ceviz kırarsın, fıstık kırarsın, şart bir. Onun için diyorum azı dişlerinizde ensedeçi insanın azı dişleri çiğnemeyi ezer, sert türlü güclüdür. Onun ona sarılın. Nasıl insan bir çocuk bir şeyi tutsa elinde vermese azı dişiyle tutar onu. Azın adı azı dişinizden benim sünnetime varâşit halifelerin sünnetine sarılın. Sonra ne diyor? Ve aleykum bi'tâa. Ondan sonra da itaate uyun. İtaat burada kimə uyun? İtaat burada halifeye, önderlere, başımızdaki alimlere. Uyun. Ve inkâne abden habeşiyen velâu başınıza bir siyah adam olsa o zaman siyah adam baş olması imkanı yoktur. Çünkü siyahlar parayla alıp satılıp çölediler. Siyah adam İslamiyette başınıza geldi demeyin bu siyahtı dinlemem. Madem şeriatı uyguluyor dinleyin onu. Fe inma'l mu'minu kel cemalil anfi haythuma Diyor ki mümin insan ılımlı deve gibidir. Ne tarafa gönderilse cider ama azgın deve nedir? Sahibi diğer bu tarafa git gitmez. O tarafa git gitmez. Mumin insan ılımlı deve gibidir. Resulullah diyor ki çobanına aziyet vermez. Ne de? Hakka uymakta, fitnelerden, şüphelerden uzak durmakta. Ama bana çoban dese gel ateşe gir o zaman uymam. O ayrı meseledir. Evet. Ondan dolayı arkadaşlar bu e, yol apaçıktır bize. Bu bunu anladıktan sonra şimdi biz konumuza gelelim. Konumuz nedir? Dinde kendiller var mı? Kendil nedir asıl da? aslında asıl da e, bir e, bid'atun havliyeh, munasebetun havliyeh alimler diyorlar. Yani dönüyor beyram gibi. Neden beyram demişler? Her sene aynı günde celse kutlansa o beyramdır. Kendil de her sene bir günde bir zamanda bir saatte insanlar kutluyursan onu kendil demişler. Allah-u Alem kendil de kendil nedir? Lambadır yanar eskilerden kendiller yakarmışlar. O günde çok lamba yakarmışlar oradan alınmış kendil. Evet İslamiyatta bunun yeri var mı? Kendillerin şimdi bakıyoruz bunun yeri yoktur. Hiçbir kandilin yeri yoktur. İki bayram hariç İslamiyette ne bayramlar var ne kandiller var. Bir de biz cebimizden, kendi cisemizden bir şey getirmiyoruz. Biz bugün de dört imamın, sücgecinin, mezhebinden naklediyoruz. Müteber ehli sünnet alimlerden. Hiçbir şey kendimizden getirmiyoruz. Evet. Şimdi bazı Müslümanlar bugün de yoktur tamam. Eyvallah. Bu kadar tamam. Ama Soru burada başlıyor. Ya yoksa bu kadar İslam ümmetinde alimler var. Bu kadar İslam ümmetinde insanlar bu kandilleri kutluyor. Şimdi eski çöğe yeni bir adet mi getirdiniz? Hayır. Eski çayın dışarıdan gelen bozgun adetini hatırlatıp eski adetini canlandırmaya çalışıyoruz. Öyle bir şey yoktur. Eydi bu kandilleri yapan hepsi sapık mı? Hayır. Belki benden senden daha samimidir. Ona bir şey demiyoruz. Onu Allah bilir. Çünkü samimiyet insanı kurtarmaz. Samimiyet Allah'ın emrine uymakla olur. Samimiyet Allah'ın emrine uymaktan olur. Samimiyet olmaz ki e, ben samimiyim kendimden de bir şeyler ekleyeyim. Olmaz. Samimiyet Allah'ın emrine uymakla devam eder. Bunlar Yapıyorlar bir işi ama ne yapıyorlar? Neden yapıyorlar bunları? Tabi Allah ve Resulü'nü için yapıyorlar. Diyorlar biz Resulullah'ı seviyoruz bu kandilleri iyi ediyoruz. İster mevlüt nebevi olsun ister diğer kandiller olsun. Bura kadar bir mahsur var mı yok mu? Ama bir gelelim bakalım aslı sevgi nedir? Aslı sevgi intihan meselesidir. Se Resulullah'ın sevgisi intihan tarlasıdır. Seversen Resulullah'ı kurtarırsın. Resulullah'ı sevmesen ateşe girersin. E bunlar da gire sevdiklerinden böyle yapıyorlar. E çok güzel. Ondan dolayı bu sevci nedir? Bu sevci de şu ayette tecelli ediyor. Ölçüsü, kistası bu sevcinin bu ayettedir. Ayette şöyle buyuruyor. Kul in kuntum Allah'a". De olara ey Muhammed. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, yen yani iddia ediyorsanız biz Allah'ı seviyoruz. İddia ediyorsanız biz Allahu Teala'yı seviyoruz. Fettabi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'a iddia ediyorsanız, seviyorsanız bana uyun, Allah Teala sizi sevsin. Bana uyun, Allah Teala sizi sevsin demekçi bir kıstastır. Kıstas nedir? Sevci kıstası. Eğer Allah'ı sevmeyi iddia ediyorsan, çünkü Resulullah'ın sevgisi Allah'ın sevgisine tabidir. Resulullah'ı tek başına sevsen ne kıymeti var? E Resulullah'ı niye seviyoruz? Çünkü Allah'ın elçisidir diye seviyoruz. Onun için Resulullah Allah'ı Teala'yı hakiki seviyorsan, onun için çalışıyorsan, ona inanıp cennetini için çaba gösterirsen, ataşından korkuyorsan, bana uyun, Allah sizi sever. Yoksa Allah sevgisi Resulullah'ın sevgisiyle olur on o, o kıssadan geçer. Sonra ayet neyle bitiyor? Ve yaghfir lekum zunubakum. Allah'ı hakkıyla sev, Allah'ın istediği gibi amel et ama hataya da düşebilirsin insan oğlusun. Allah Teala diyor, günahlarınızı Allah Teala affeder çünkü Vallahu gafurur rahim. Allah Teala gafurur rahim'dir. Onun için burada iddia kapısı kapandı. Sevci neye bağlıdır? İttibâa'a bağlıdır. Uymağa bağlıdır. Resulullah diyor Allah'ı sevme iddia ediyorsan bana uyun. Demek ki uyumak nedir? Sevginin kıstasıdır. Bunu da bildik mi? Bildik eyvallah. Celal-in bakarım sevginin kıstasını koyan Nebimiz Khayrul Beşer ne, ne buyuruyor? Bukhari Müslim'de diyor men amele amelen leyse aleyhi amruna fe huve radd. diyor ki Çim bir amel yaptı. Bir ibadet, amelden burada ibadet kastediyor. Bizim emrimiz yoktur o ibadette. Yani biz emretmediğimiz bir ibadeti kim ne yaparsa, kim olursa olsun o ameli yaparçan o amel nedir? Merdüttür. Merdüt nedir? Yani reddedilir. Kim bu ameli reddeder? Ameli yazar melekler. Ümuzdaki yazar. Ama hangisi yazar? Sağ sol yazar. Sol yazar. Nere getirir amel me melek yazdığını? Deftere yazar. O defteri kime teslim eder? Kime? Ameli tartan meleklere teslim, te teslim eder. Ne zaman? Kıyamet günü. O meleklerin görevleri nedir? Terazinin başında durmuşlar. Amelleri tartıyorlar. Ameller gelir. İşte sen övünürsün dersin. Al bana defter amelin Bir sürü amelden geldim. Resulullah sevgisi var. Dini ihya, ibadet sevgisi var. İbadet yapmışım. Melekler bakarlar o ameller Resulullah emretmemişse sen kendi kendinden uydurmuşsan yapmışsan o ameller diğerler, al defterini bu ameller geçerli terazide. Sen ne oldurdun o zaman? Yandın. Çünkü diyoruz ki Resulullah beni ittiba edin. Ondan dolayı hiç kimse hiç kimse aklı selim in, in, in, in, anlayan insan ne der? İşte bu bu türlü bid'atler dinde yoktur. Çünkü Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kulle bid'atin dalaleh. Bütün bid'at dalalet yoluna gider. Bütün dalalette ateştadır. Evet. Şimdi e, Celal'in bu kandillere kandiller arkadaşlar kandiller nedir? İslam'da var mı? Yok mu? Biz dedik kandil diye hiçbir şey yoktur. Biz uzatmayalım. Kendiller nedir ne değil onları en sonda belki sayabilirim zamanım kalsa. Ama şu anda kendil. İlç başta baş kendil olarak nedir? Mevlid-i Nebevi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem doğum gününü kutlamak. Burada mevlid yapmak. Öyle bir şey var mı dinde? Bakıyoruz yoktur. Bu türlü kendiller birisi yoktur. Ne kendili dersen Türkçe'de bir sürü kendil var. Paket bol. Hiçbirisi yoktur dinde. Onun için bizim de hedefimiz oturttuğumuz kaideci bir Allah yoluna dönmektir. O kandiller olmadıktan dolayı ne yapacağız biz? Diyecek bir tane diyecek ya bu ümmet bundan önce bilmiyordu. E bu kandiller niye yaptılar? Alim yok muydu? Evet alimler vardır. Bir kısmı süsmüş bir kısmı inkar etmiştir. İnkar eden alimler e, halk İstemediği için diye halkın halk suçsun kızmasalar diye ne olmuş o bidetler din olmuş adet olmuş. Şimdi adetten din farklı bir şeydir. Adet nedir? Adet ürf ceçerlidir İslamiyet'te eğer şer'e karşı değilse. Adet ürf şer'e karşı ise törpülenir İslam'da da öyledir. Resulullah geldiğinde Kureyşlerin bazı adet urfları güzelidir İslam ikrar etti. Bazı adet ürfleri çötüydür İslam onu haram kıldı. Bazına da süstü, ne teşvik etti ne haram kıldı. O da mubah meselesine girdi. Onun için adet ürf farkı var. Şimdi adet ürfü çim tartar? Akıl tartar. Allah Teala emretmiş her şey akılla yapılması çok güzeldir. Allah Subhanehu Teala akla önem vermiştir. Ama aklı yerinde çalıştıracaksın. Aklın yeri neredir? Herkes asıl aklın yeri Allah yaratmış bizi hayvandan farklı yaratmış. Hayvana Allah Subhanehu ve taala akıl vermemiş. Ama aklı içme vermiş insan oğluna vermiştir. Farkı da odur hayvandan. Allah Teala aklı vermiş. Biz bu akıldan ne yaptık? Hayatta bugüne kadar yer üzerinde kaldık. Hayatını yapıyoruz, daha rahatlıyoruz. Çünkü bizim insan oğlunun görevi imarul arz yeri Halkındırma, yapma, insanlara rahattırma, Allah'ın şer'ini yer üzerinde hakim kılmaktır. Asıl kulun görevi Hazret Adem'den kıyamata kadar da budur. Bunun üzerine de hesaba çekilir. Allah Teala onun için Adem'i babamızı aleyhissalatü vesselam yer üzerine indirdi. İşte şimdi biz ne yapacağız? Bu akıl nerede çalışır? Akıl, heyri seçmekte, şer'den uzak durmakta çalışır. Her şey akıl mantıktan güzeldir. Bak İslamiyet teşvik etmiş her şeyi akıl sahiplerine göstereceğiz. Akıl sahipleri her zaman konuştuğum konuştuğunda İslamiyet teşvik etmiş onların peşinde gitmek lazım. O akıl sahibi uzmandır, o meselede ama çafirdir, yine ona uymak lazım. Eğer doğruyu söylüyorsa akıl sahibine, Bugün de mesela tıbda bir tane çafir tabip, ehli çitaptır, zındıktır, çafirdir, atayisttir ama doğru söylüyor. Uzmanlığı alanında ben bu çafirdir diye o doğruyu alma hakkım yoktur. Allah emrediyor. Doğruyu nerede bulsan onu al. ve sellem diyor mümin hikmeti sahibidir. Nerede bulsa hikmeti alır. Şert değil o hikmet musulmandan gelsin. Yani akıl sahibine Allah teala önem vermiş, yerini yüceltmiş. İlle bir şey istisne hariç. O da nedir? Dedik. ibadet. İbadetler nedir? Tevkifidir. Nas'tan belindirilmiş. nokta koyulmuştur. İbadette akıla paydos diyeceksin. Sen git evinde. İzin yap. Nokta koyulmuş. O noktayı vircüyle çeviremez kimse. Allah Teala bunu böyle emretmiştir. Ama onu uygulamasında akıl kullanırız. Aklımız diyor bize sabahtan çok soğuk suydan ebdes atsak ya husul ebdes atsak, hasta oluruz ölürüz. Aklımız diyor bize savuk suyudan alma, ılık suyudan al. E bu güzel şeydir evet. İslamiyet yasaklamış mı bunu? Hayır. İbadet burada açıktır. Ama ibadet bize diyor ebdes al. Demiyor bize savuk sıcaktan al. Anlatabildim mi? Yani orada ne var? Akıl çalışıyor, güzel çalışıyor. İslamiyet o meselede noktayı koymamış. Vürcül koymuş. Vürcül de nedir? Resulullah demiş savukla alsan daha ecr var. E o savuk sene zerel vermediği halde. Zerel verse sana haramdır. Ne yapacaksın? Sıcaktan alman vaciptir. E bunu da dinimiz açılamış. E idi bir tane ölecektir. İlla ki ben savuk suydan alırım daha faziletim olsun. Bunun ecri olur mu? Hayır. Çünkü o onu belki alimler diyorlar kendini katletmişe kadar cider. Çünkü bilerek insan kendisini intihar etmiş gibi oluyor. Nedir? Vallahi ecir kazanıyorum. Ecir ne zaman kazanılır? La zarar ve la dirar. Faydedir fıkıhta. Ne zerel, ne zerel vermek var, ne zerel getirmek var. Yani zerel hiç kimseye İslamiyet'te zerel yoktur. Evet, şimdi bu kendiler olmadığı için bir tane gelir diğer bize, deliller nedir bu? Ehli Şünnet sünnet alimler, birçok deliller var. Ben burada toparladığım birçok deliller var. Bir kısmını ederim 15-16 tane belki daha fazla delil olabilir. Aklıma geldikçe delilleri sıralayacağım. Birinci mesele, delil meselesinde, birinci, birinci delilimiz innehu bu kendiller yoktur İslamiyet'te. Nedir? Birinci Allah subhanahu teala kitapta büyük bir ölçü veriyor bize. O da nedir? Bu din tamamlandı. Bu din tamamlandı diyor. Ne diyor Maide surası 3. ayette? El yevme ekmeltu lekum dinukum. Bugün dini size tamamladım. Bu ne zamandır din tamamlandı? Resulullah hala hayattadır. Kur'an Resul'a iniyor. Ama son günlerindedir. Ne diyor? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينِكُمْ Bugün size dini tamamladım. Paket tamamlandı. İslam dini bir pakettir. A'dan Z'ye bütün insanoğlunun keteloy gibidir. Tabir caiz ise nasıl bir televizyon yani bir cihaz yapıyor bir şirket katalogunu yapıyor sen çalıştırma sistemi bozuldu ne yapacaksın hepsini yazıyor içinde onu e, çalıştırmak için ne yapacaksın onu mühendisine götüreceksin o mühendis katalova göre yapar ama onu mühendise götürme kassaba götür ne yapar o cihazı bozar onun için diyor ki el yevme tulekum lekum dinakum. bu paket bugün de tamamlandı ee ondan sonra yarabbi ve tamamtım aleykum nimetimize Ni'metimi de sizin üzerinize tamamladım. Demekçiyim. Din'in tamamlaması bizim için bir büyük nimettir. Dine ekli ek koyan nedir? Nimete karşı gelmiştir. Onun için bugün ve tamamtım aleykum ni'metim. Ben nimetimi sizin üzerinize tamamladım. E ondan sonra ya Rabbi وَرَض۪يْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Bu paketin adı da İslam dinidir. Bu İslam dinini de size razı kıldım. Yani bu paketin içinde ne var ise, bu paketin içinde ne var ise o dindir, o dinden ben sizi çorga çekerim. Ondan fazla ek getirseniz kabul değil. Çünkü öcünde din değilse bir mesele, bugün dediğin olmaz, imkanı yoktur alimler diyorlar. Bu ehl-i sönnet Kim diyor bunu? Alim adı veremem. Neden vermem? Çünkü sen bana diyorsun cün ışığı, cün şems dedikleri cünün delilin getir bana. Cün, cün delil ister mi? He? Cün delil ister mi? Cüneş, cüneş delil ister mi? Hani güneş? Bu aptal sorusudur. Onun için alim demene, alim ismi vermeyeceğim bu asıldır. Sen inkar etmişsin bunu. Sen bir şey iklemişsin, Sen getir bize hangi alim bunu demiş muhtebar alim. E ben hepsini saysam burada derse ki ad, alim adı sayacağım. Sen bilmiyorsan o senin suçundur. Ama biz burada dört imamın önde gelerek onun me medresesinden bugüne kaden bütün alimleri diyoruz. İşte el-sünnet alimleri diyeceğim. Ehli-sünnet alimleri diyorlar ki. Ben bir din naklediyorum burada arkadaşlar. Ehli sünnet alimleri diyor, diyorlar ki o din o paket bugün de aynen uygulanması lazım. Ne ek ne fazla. Bunu anladık. Bu birinci delilimiz. İkinci delilimiz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim'deki hadisidir. O dönem buyuruyor. Men amile amelen leysaleh aleyhi amruna fevret. Bir dene bir amel yaptı, benim emrim uysa o amelde ben emretmemişsem namazı 4-3 ad kıl, e, sabah kıl, tesbihi 33 diye vesaire. Bunları benden fazla eklesen, eksik yapsan nedir? fahuvarat Kendinden bir amel uydursan, eklesen, zamanını değiştirsen o merdüttür. Dedik nerede merdüttür? Terazi de merdüttür. Bir rivayette Fahuverat'a merdudun bu halide geçiyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor... ...kullu bid'atin zalâle ve kullu zalâletin nar." Bu da Müslüm'de geçiyor. Kul nedir? Cenelleme. Bütün bid'at. Onun için bid'atte yoktur. Bu güzel bid'attir, bu orta bid'attir, bu biraz bid'attir. Ton rengi bid'atlerde yoktur. Bir şey dine eklenindi o bid'attir, dalalettir. Çünkü sünnet yeter bize. Bir de alimler diyorlar ki 24 saat sen sünnetleri uygulasan zamanın yetmez. Niye dine ekliyorsun? Bir de bid'at niye ekliyoruz? Biz niye yaptık mı bütün sünnetleri? Yapmadık. Üçüncü. Bu kendileri yapana ehli sünnet alimleri diyorlar ki bu kendilleri yapana ne diyorlar? Diyorlar bu kendileri Resulullah yapmış mı? Aşhab-ı kiram yapmış mı? Tabiin-i azam yapmış mı? 4 imam yapmış mı? 4 imam yapmış mı? Ondan sonra alimler yapmış mı? Yok. O zaman sen nasıl yapıyorsun bunu? Burada insan durması lazım. Çulahını koyup önüne düşünmesi lazım. Şimdi yapmamışlar. O zaman ayette de geçtiği gibi Bakara Suresi 111. ayette Hatu burhanakum, in kuntum sadiqin. Siz gerçeksiyseniz, sadıkyseniz getirin delillerinizi. Ha? Delillerinizi getirin. Eğer olar yapmışsa biz de yapalım. Yapmamışsa biz yapamayız. Çünkü biz olardan daha fazla dini anlamay anlamayız. Rasulullah kendi beyramını yapmış mı? Çünkü doğumcunu kutlamış mı, ashab kutlamış mı yok. Bu da bir delildir. Hem de Allah akıl vermiş sana, aklın var ise bu delile katlanacaksın. Bu delin önünde duracaksın. Yani delil yoktur. Resulullah yapmamışsa ben niye yapayım? Evet, dördüncü ehlü sünnet alimleri diyorlar ki, bu biddetleri işlemek, bu biddetleri işlemek. Yani bu kandilleri yapmak, yani de her bid'at dinde bir ibadet eklemek. Çünkü bu kandil de dedik bir ibadettir. Her gün, e, her, niye kandil yapıyorsun? Allah'a yakın düşmek için. E Resulullah diyor ki ben, ben enim, enim, emrim olmasa o ibadet merdüttür. E sen bu ibadet yapıyorsun. Eydir bu ibadeti alimler diyorlar ki eğer bir tane yapıyorsa güzel görüyorsa, bu da Allah'a yakın düşüyorsa yani ne demek istiyor? Demek istiyor ki bu din tamamlanmıştır ama Resulullah bazı şeyleri gizlemiş. Biz daha bu güzel şeyleri Allah'ın verdiği nimetle akıldan bulduk, ekledik. Yani bir nevi Resulullah'ı hıyanatla İmam Malik'in dediği gibi suçlamaktır. İmam Malik hazretlerine dönelim Bakalım ne diyor İmam Malik? Malik İbn Enes Rahimallah Malik mezhebinin birinci imamıdır. Ehli sünnetin de birinci e, ikinci imamıdır. E bu Hanifeden sonra İmam Malik gelir. Diyor ki: "İmam Malik, men ibteda fi'l-islam bid'atan yaraha haseneten. Kim İslam'da bir ek getirdi, dedi bu güzeldir vallahi, hoştur, bundan Allah'a yakın düşeriz. Fakat zâam anne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem" Hânel Risale. Dedi ki, iddia etti ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Risale'yi ne yaptı? Hıyanat etti Risale'ye. Ne için hıyanat etti ey İmam, mübarek İmam? Nereden çıkarttın bunu? Çünkü diyor Allah Subhanahu ve teala o ayeti okur Maiden'i. Bugün dinini tamamladım. Nimetini de sizin üzerinize tamamladım. İslami din kabul ettim. İmam Malik dönüp diyor ki فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ اِذِنْ Öcün din olmadığı فَلَا يَكُنُ الْيَوْمُ د۪ينَ Bugün din değil. Öcün din olmayan bugün de din değil. Bunu da anladık. Bu da aklımız var. Evet mantık. Allah vermiş aklı bize kullanacağız. Akıl nerede kullanılır arkadaşlar dedik. Her'i ayırt etmekte. Şer'i ayırtlamada. Seçimde. Akıl burada kullanılır. Ama niye ben sabah namazını çı kılıyorum, dört kılmıyorum? Burada akla deriz paydos, sen gideyim ona. Senin işin değil bu. Senin işin nerededir? Buradadır. Eğer sabah rücreti dört düşünsem, benim imamım kim olur? İblis olur. Çünkü iblis Allah'ın emrine karşı çıktı. Eğer ben sabah rücretini İçi kılsam memnunum da, razıyım da, teslim de olmuşum. Benim imamım şimdi Muhammedil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, beşinci celil. Eğer bu bid'atleri, bu kendilleri yapan Resulullah'ı seviyorum diye, Allah'ı seviyorum, dinini seviyorum iddia etse deriz bir dakika iddian batıldır. Çünkü iddia, iddia içte olur, e, sevci içte olur ve dışta olur. İçimdeki dişim uğrar. Allah Teala yukarıdaki ayet dediğimiz gibi ne diyor? "Kul in kuntum تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ İddia ediyorsanız biz Allah'ı seviriz. Bana uyun Allah seversiz. O zaman Allah'ın sevgisi ne neyle şartlidir? Resulullah'a uymakla. Bu en yüce delildir. Sen uyuyor musun Resulullah'a? Uyursan o zaman bu işleri yapmadığı Resulullah'ın yapmayacaksın. Yaptığını yapacaksın. Bu da kuvatlı bir delildir. Uymak lazım. Evet. Altıncı bu kendil. Altıncı delil. Alimler diyorlar bu kendiller hepsi bid'atın altına giriyor. Çünkü bid'atla ölçüsüne uyuyor bu bid'atla. İbid'atte ne var? İçi ölçü var. Bid'atte iki ölçü var. Ne zaman bir amel bidat olur? Birinci, ne zaman o amelden dini bir amel olsun. Allah rızası için olsun, Allah'a yakın düşmek, Allah'a Allah'a yakın düşmek için o amel yapılır. Hasenet aramak için amel yapılır. Sağdaki melek yazsın diye ameller yapılır. Ben şimdi meyhaneye gidiyorum. Ne ne ne, ne niye gidiyorum? Yani gıybet yapıyorum. Yani bir kadına bakıyorum. Burada nedir anlamı? Anlamı ben soldaki meleğimi yoruyorum. Ama camiye gidiyorum, namaz kuluyorum, ders yapıyorum, ibadet ediyorum. Sağdaki meleği yoruyorum. Yazsın. O melek yazdıkça, yoruldukça hoşnut olur. Ama soldaki melek te yazdıkça o da hoşnut olur. Bu düşmandır, bu dosttur. Onun için biz dostumuzu hoşnut edeceğiz. Soldacı melek yazdıkça şeytan sevinir. Bir eğer bir emelden Allah'a yakun düşürsak, bu bidâtin birinci şartıdır. Çinci şartı bidâtin dinde yeri olmamalıdır. Yani o ibadeti sen yapıyorsun, onu Resulullah yapmamış, sahaba yapmamış, dört imam yapmamış demek ki dinde yeri yoktur. Her bidâte nedir Dalalettir. Bu kaidede kandillere uyur uyur. Bu altıncı delilimiz Yedinci delil Bu kandiller, Bu kandilleri Alimler diyorlar ki e, Üç dönem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu üç dönemi ne yaptı? Övdü En herli dönem dedi benim dönemimdir Sonra benden sonra gelenler Sonra benden sonra gelenler Buradan da bir müjde vereyim Dört imamımız da üçüncü dönemde yaşamışlar Elhamdülillah Demek ki biz sağlam yere yaslanıyoruz Buradan da bunu anladık. İyidir bu kandilleri o üç dönemde yapılmış mı? Yapılmamıştır. Demek ki o üç dönemden sonra ne olsa bid'at giriyor. Bunu alimler icma'en diyorlar. Bunu Şeyh Hristiyan bin Teymiye naklediyor, Şatibi naklediyor, İbn-i Hac naklediyor, Fokahi naklediyor. Bunlar bütün alimler bunu İbn-i Hacer Askalani naklediyor bunu. Bunlar nedir? Hepsi diyorlar ki bu kandillerin aslı yoktur. O üç dönemde olmadığı için bunların aslı yoktur bid'attir. Her bid'atte dalalettir. Şimdi ne zaman eklenilmiş bu? Sonra eklenmiş mi? Bu. Bunu da bildik. O üç dönemde olmayan bid'attir. Çünkü o üç dönem daha nübüvete yakındır. Daha ilim maralarında. Daha in şeytanlar şeytan işlememiş. Nasıl Hazret Adem'den 10 sene in, on 10 dönem yani bin yıl ne, ne olmuş? Ee, ashab e, ne üzerinde kalmışlar? Şey Hz. Adem'in zürriyeti tevhid üzerinde. Niye tevhid üzerinde kalmışlar? Çünkü şeytan alimler bile işleyemedi şirki. Ama ne zaman işledi? Ne kadar zaman aşamasını uğradı? O zaman işler. İşte bu üç dönem de mahfuzdur bizim için. 8. Delilimiz, bu bid'at ne zaman çıktı? 600 hicri senesinde. Eydir 600 hicri senesinde bizim Ahmet Hoca mı çıkarttı mı, Mahmut Hoca mı çıkarttı mı? Hayır. Ne Ahmet Hoca ne Mahmut Hoca. Bunu kim çıkarttı? Bunu zındık bir fırka. Olar da nedir? Batini olan Fatimiler'dir. Fatimiler, e, iftira olarak, Asılları mecusi olan, Yahudi mecusi karışımı olan bir taifedir. Bunlar 200 sene Misir'i ele geçirdiler. Hakim oldular orada. Allah rahmet eylesin. Salahaddin Eyyubi bunları ne yaptı? Devletlerini çöktürdü. Bunlar 600-650 biraz fazla biraz eksik bu senelerden oldu. Çıktı ortaya. Hatta bazı alimler diyorlar ki Ubeydiler. Ubeydiler de Fatimilere mensup olan bunu da 4. dönemin sonunda 5. dönemin başında bu bid'atı çıkarttılar. Ama 600 senesinde Fatimiler bu bid'atı yaptılar? Canlandırdılar. Devlet olarak resmi bir kandilleri canlandırdılar. Onun için kandillerin asıl meskeni nerededir? Misir'dir. O zamandan bugüne kadar Misir'de kendillerin beyramı var. Osmanlı devletine de Misir'den Yavuz'un açtığından, fethettiğinden sonra çok kandiller Osmanlı devletine de aktarıldı. Evet demek ki bunu ne Ahmet Hoca ne Mahmud Hoca çıkartmamış. Demek ki bunu e, Mecusiler, Yahudiler karışımı, Batiniler, Fatimiler bunu çıkartmışlar. Çi Rafiziler Fatimileri tekfir ederler. Zındıktır derler. Bak Allah'ın işine. Olar çıkartmışlar bunu. Ondan dolayı bu nedir? Bu da bir delildir çi. Kere olsaydı Abu Hanife bid'atı yapardır. Çi yapmaz alimdir. Ama Abu Hanife yapsaydı yine çulahımızı koyardık, düşünürdük. Onun için böyücü imamlar hata yapsalar da hemen demiyoruz hata yaptılar. İlle bir aziretleri var. Ama bunlar zaten neyine maaziret edeceksin? Çünkü bunlar batıldılar. Evet dokuzuncu. Dokuzuncu alimler diyorlar ki yani akıl var, mantık var. Kim Allahu Teala, kim Resulullah'ı en çok sevendir, en çok Resulullah'a saygı gösterendir? Hangi nesil, hangi kuşak, birinci kuşak? Olar da nedir? Ashab-ı kiram. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum ecmein. Resulullah'la yaşadılar. Haşir neşil oldular. Resulullah'ın telebesidiler. Bir şey oldu sorardılar ondan. Olar nedir? Dünyadan, bizden daha hayırlı en hayırlı nesildir. Allah diyor radıyallahu anhüm ve radu anhum. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Kıyamet gününe kadar meskenleri cennettir onların. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, e, sahabelerin e, sahabeler kim beni beyat etti e, Ridvan şacarası altında o cennettedir. 1400 tane vardır. Ashabım cennettedir. Ashabımı sövmeyin. Ashabım böyledir. Nedir bunlar? Ehl-i sünnet itikadına göre bütün ashablar inşallah, ashab kiram, İslam üzerine ölen bütün ashablar nedir? Allah-u Teala onlardan razı olmuş. allah Teala razı olmak ne demektir? Yani onların amellerinden razı olmuş, onlar cennetliktir inşallah. İyidir. Bu ashab-ı kiram Resulullah'ın telebeleridir. Alimlerimiz diyor, bunlar yapmadıklarını biz nasıl yaparız? Biz nasıl bunları yaparız? Çünkü onlar bu işi Resulullah'la yaşamışlar. Onlar daha Resulullah'ın ilmini biliyorlar. Daha kalpleri tahiridir. Daha Allah'ı ta seveler. Ashab-ı kiramın şeylerini okurçan hayatlarını nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünün önünde duruyor. İşte diler, Kuba mescidinde bir sahabe gelir diyor kible ey musulmanlar kible döndü beytil mektisten Kabe'ye doğru. Hemen rüküten kalkmıyorlar deseler durun bu namaz bittikten sonra e, yende namazımızı bozalım dur bakarım nedir mesele. Belki bu adam yalan diyor. Hemen rükutu olarak ne yaptılar? Öyle bir sıdık, sadık bir toplumdur ki kalkmıyorlar de sorsalar. Hemen rükutu olduklarında hemen biliyorlar yalan yoktur toplumlarında. Ne yapıyorlar? Hemen dönüyor imam. Yürüyür rükûte yürüyür, hemen gidiyor safın en sonunda o tarafa. Semiallahu hamide diyor bütün sahabeden sesinde. Böyle bir toplum yapmamışsa alimler diler bizim yapmamız imkansızdır. 10. delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilirken en büyük nimet nedir bize Allah Teala bize gönderdi dedik. Resulullah'ı gönderdi bize. Onun için Resulullah'ın gönderilen gün bizim için böyük bir nimettir. Yok doğumu olan gün. Yani eğer doğumu olan, doğumu olduğu gün önemli bir gün olsaydı ayet, hadis onu zikrederdir. Etmemiş. Hatta buradan bir enteresan şey nakledeyim size. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem doğumu hakkında Hiçbir sabit, sabit tarih yoktur. İbn-i Kesir Rahimahullah e, Bidaye ve Nihaye kitabında tarih İslam kitabında İmam Nevevi e, Tehzibül Esma'te ve birçok e, İmam Ahmed Müsnedi'nde e, sünnet kitaplarında alimlerimiz zikrediyor. Diyorlar ki altı tane rivayet var 6 tane rivayet var Resulullah'ın doğum günüyle ilgili. Bir kısmı diyor Amil fil'de doğdu. Bir kısmı diyor Amil fil Ebrehe geldiği zaman Kâbe'yi yıkma ondan bir ay sonra doğdu. Bir kısmı diyor 40 gün sonra, bir kısmı diyor 50 gün sonra, bir kısmı diyor 1 ay sonra, bir kısmı diyor 2 sene sonra, bir kısmı diyor 13 sene sonra, bir kısmı diyor fil Ebrehe'den 30 sene sonra ne oldu? Doğdu. Onun için sabit bir rivayet yoktur. Rasulullah'ın doğum günü bile tarihi sabit değil. Sabit olmayan doğum günü tarihi nedir? Nasıl sen o günü kutlarsın? Nasıl o günü kutlarsın? Bugün de felakiler, tarihçiler, bu cünnen aylan filan hesap edenler hesap ettiler. Oların hesabına göre. Yine ayın rabiil el on üçüncü gününe dengelmiyor. Dokuzuncu gününe dengeliyor. Demek ki Resulullah'ın doğum günü olmadığı günü allah Teala hefz etmemiş. Allah-u Teala kitabında diyor ben dini hefz ettim. Ama demedi bana Resulullah'ın doğum gününü hefz ettim. Çünkü doğum gününün önemi yoktur bizim için. Ha de ne diyelim öyle bir yüce nebi gelmişse doğum gününün de önemi var. Doğum gününün önemi yoktur. Çünkü Gönderildiği gün önemlidir bizim için. Onu da Allah Teala zikretmiş işte Kur'an-ı Kerim'de. Ne diyor Rabbimiz? "Laqad mennallahü alel mu'minîn izba'at fihim rasûlen min enfusih." Diyor ki Allah Teala müminlere bir minnet ederek ne gönderdi? İçlerinden bir peygamber gönderdi onlara. Peygamberin görevi nedir? Niçin minnettir <gülüyor> bu ya Rabbi? "Yetlu aleyhim ayati." Allah'ın ayetlerini zikrediyor onlara talimatlarını cennetin yolunu gösterir. Ve yuze ki teskiye ediyor onları. Ve hikme. Kitap Kur'an, hikmet sünneti öğretiyor onlara. sırat mustakim cennete giden yolu gösteriyor. Ve in kanu fi Ondan önce apaçık dalaletin içindeydiler. İşte bu zikredilmiş. Bak, kıyamet günü. Onun için Mevlid gününün hiçbir önemi yoktur. Niye biz Mevlid gününü kutluyoruz? Mölücü günü kutlama önemli değil. On birinci delilimiz, alimlerimiz diyorlar ki ibadetler nedir? Tevkifidir dedik şeriatta. Bak bunu ezberlememiz lazım. Bunun Türkçe karşılığı yoktur. Bu kaidedir. Usulü fıkıhta bir kaidedir. El ibadatü tevkifiyye. Tewkifi nedir? Yani noktası koyulandır. Kim koyar noktasını? Şari'i koyar. Şari'i kimdir? Allah ve Resulü şeriat sahibi bir nokta koyar. Onun için sabah namazını anladığımız dilden sabah namazını 3 4 kılamayız. Akşam namazını ne çıkılabiliriz ne üç kılabiliriz. 33 kere tesbihati ne 30'a ne 34'e indirip çıkartamayız. Onun için ibadetler tevqifidir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inna hayre yevmen yevmen talıa alayhiş şems ve yevmü en keyirli gün ki gün doğar o Cuma günüdür. Eyvallah. Çok güzel cündür. Ama bu fazilete göre Diyor ki Cuma gününü terk başına orcu olmayın. Arafat günü en keyirli gündendir. Aşura günü en keyirli gündendir. Ama tek başına orcu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü yasaklamıştır. Yasa yasa Arafat gününü de e, Başka günler yapsan olmaz. Aşire cünü de aşire cünü yapacaksın. Yani zamanı, mekanı şeriat bilintidir. Sen zamanı, mekanını değiştirsen oynasan ne olur? Bu bid'at olur. Bid'at da nedir? Dalalettir. Onun için ibadetler tevkifidir. Ne zamanı ne mekanı değiştirir. Eydir, bu kendiler ibadet mi? Şeriatta ibadet değil ama insan koyur bir ibadete o zaman bid'at oluyor. Onçinci delilimiz. Onçinci delil bu kendil cülleri ne yapar? Hem kendisi bid'attir hem diğer bid'atlere ne olur? Kapı açar. Diğer bid'atlere kapıyı açar değil kırar. Diğer bid'atler de çıkar ortaya. İşte diğer bid'atler nedir? Bir sürü bid'at çıktı. Kandiller var. Kandilin bitetlerin başı nereden başladı? İşte Mevlüt Nebevi'den başladı. Ondan sonra ne çıktı? İşte hicret. Y yılbaşı, Hicri Yılbaşı İşte mira Ha bu Bedir Savaşı'nın kazanma günüdür Ha ondan sonra diyor ki bu Abdülkadir Geylani rahimahullah Doğum günüdür Bu filan şeyhin doğum günüdür O günlerde de ne oluyor? Sözde mevlüt yapıyorlar Birçok ülkede Velev elhamdülillah bizim ülkede o kadar değil Birçok ülkede dans var Müzüc var e Kadın, erkek birbirine geçmiş Bunlar hepsi var işte nedir? 13. delilimiz bir bid'at diğer bidatlara kapı açar. Onun için bu kapıyı kapatmış ehl-i sünnet halimler. 13. delil. Delil nedir? Bir kendili yapmak, o kendilde nedir? İnsanları yüceltmektir. O kandili yüceltmektir. O yüceltmeyi kimdir? Bu da ibadettir, İslamiyet verir. Bedir gününün zeferini kutluyorum. E o Bedircün'ü yüceltiyorum. E iyidir, bu yüceltme eyvallah güzeldir. Ama bu yüceltmeyi sahabe niye yapmadı? Sen onlardan daha takvalı mısın? Eğer desen ben daha takvaliyim sahabelerden sen yalancısın. Eğer desen onlar benden daha takvalidir. O zaman niye onlara uymuyorsun? Ölçü bu. Onun için Mesela Mevlid-i Nebevi nedir? Burada Mevlid-i Nebevi'de ne var? Allah vermediği Mevli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hakkı he, Resulullah kendisi bu hakkı kendisinde görmediği halde sen onu ona veriyorsun. Bu Mevlid-i Nebevi'de ne olur? İşte Resulullah'a istigas ediyorlar haşa ve kefa, Salih insanlara vesaire. Onun için Resulullah ne demiştir? Buhari Müslüm'de geçen Hazreti ne diyor? La tutru'uni kama tara'at an-Nasar ibn Maryam. Beni yuceltmeyin. Nasıl Hristiyanlar İbni Meryem İsa aleyhisselam yücelti ilah seviyesine çıkartı Fainne <gülüyor> ma ana Abdullah. Ben Allah'ın bir kuluyum. Ben Allah'ın bir kuluyum. Faqulu 'abd, faqulu 'abdullah wa rasuli. Ben Allah'ın Allah kulu ve elçisiyim. Onun için deyin Allah'ın kulu ve elçisi Onun için biz şehadet verirsen ne diyoruz Eşhedü en la ilahe illallah Ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Sadece resul desek Guluva yola çal Onun için resulullah kendisi eklemiş abduhu Ben Allah'ın kuluyum Eydir kula desen ya resulullah benim medet yetiş Ne yaptın Allah'ın bir görevini kula verdin Ya yani olmadı Bir de sen Biliyorsan aklını çalıştırırsan Kul nasıl medede yetişir Kul canlı olsa evet, elinden tutar boğulurken, ateşte olurken çıkardır. Ama olmadığı yerde yiyen yani yapamadığı şeyi nasıl eder? Allah'ın görevini veremezsin. 13-13. delil diyorlar ki boş yüceltmektir. Bunun da aslı yoktur dinde. 14. delil alimlerimiz diyorlar ki bu bid'attir. Bir de nereden gelmiş bu bid'at bize? Hristiyanlara benzemeden gelmiş. E biz de Hıristiyanlara benzemekten ne olunmuşuz. Bütün kafirlere benzemekten nehy olmuştur. Çünkü Resulullah diyor, kim bir kafire benzese o onlandır. Kim bir kavme benzese o onlandır. Onlardan haşr olur. Eydir, bu kim doğum gününü kutlamış, kendiliğini yapmıştır? Hıristiyanlar ne günü diye ilbaşı yapıyorlar? Hz. İsa'nın doğum günü diye yapıyorlar. Biz de onlara uyduk. Halbuki Hz. İsa'nın doğumunda da bir sürü hilef var. Bir sürü Hilaf var. Hazreti İsa'nın doğumu da uyduruk bir şeydir. Hazret İsa emretmemiş. Bir de Hazret İsa e, diyorlar on üçüncü ayda e, sonunda doğmuş. Yani işte Noel e, ağacı, kar yağar filan. Halbuki Hazret Meryem'e allah Teala Kur'an bizde daha sadıktır. Hazret Meryem'e ne diyor? Hurma ağacını sirkele sana canlı. Pişkin hurmalar düşer. O da ne zaman olur? Oğustus'ta olur. E oradan çıktı. Demek ki Hazreti İsa'nın doğumu da Oğustus'tadır. ilbaşı değil. E ona rağmen nedir? Uydurmaktır biz de olara uyuruz. Bak hatta müsteşrikler bunun farkına varmışlar. Müsteşrik var. Alman müsteşriki Allah'u Alem. Karl. He? Karl. Heinrich Bekir. Diyor ki doğum mevlüt nebevi. Çesin Hıristiyanlardan alınıp doğuya, doğudan alınıp batıya yayılmıştır. Pardon batıdan alınıp doğuya yayılmıştır. Bunu müsteşrikler diyorlar. Demek ki uymaktır. Sonra 15. delil alimlerimiz diyorlar ki e, bu Hazreti İsa'nın doğum günü de ha bunu zikrettik Hazreti İsa'nın doğum günü de bile Nedir? Bu bir bid'attir. Çünkü bu bid'ati Hazreti ise emretmedi. Kim emri yaptı Hristiyanlar kendilerinden çıkarttılar. allah Teala'nın dediği gibi Rahbaniyet biz onların üzerine yazmadık. İb te duuha ma keteballahu Kendilerinden çıkarttılar. allah Teala yazmamış bunu. Onun için bu nedir? Caiz değil. 16. delil Allahu e, e, Mevlüt Nebevilerde, Yen Kandillerde bazen Allah kurusun bazı ülkelerde bazı ülkelerde bizim Türkiye'de yine elhamdülillah çok böyle şeyler yoktur. Bazı ülkelerde Allah ve Resulden alay ediliyor Mevlütlerde dalga geçiliyor. Dönün e, e, Madhhal kitabını İbnül Hac bakın neler aktarıyor bu bid'etlerle ilgili. İbnül Hac e, hem de mutasavvıf bir alimdir, Maliki alimi. O kadar şeyler anlatıyor ki bid'atlerle ilgili bu kandillerde olduğu. Kandiller Allah ve Resulü'ne alay ediliyor. Yen istihza babine giriyor. Yen de kuçuğa alın alınıyor. Yen de günahlar işleniyor. Hatta fuhuş, lavat, subyancılığa kadar bile pazarlaması o nadilerde, o, o ortamda yapılıyor. Bunu Arap aleminde özellikle Var, çok var. Mesela orada ne oluyor? Kur'an okunuyor. Burada bir grup Kur'an okuyor. Yani Kur'an okuyor. Ondan sonra müzik başlıyor. Ondan sonra şarkıcılar çıkıyorlar. Ondan sonra e, nedir bu Allah? Bu neden Allah'a yakın düşüyor? Dansoslar çıkıyorlar, dans oynuyorlar. E, kadın erkek birbirine geçiyor. Hatta de içiliyor. Zine de oluyor. Nedir bunlar? Hepsi kimden çıkıyor? Bu kandillerin bidatinden çıkıyor. Tabi bir de ne diğer, Ya bunlar yoktur. Bize niye mal diyoruz? Ya bunlar bizde yokysa başka yerlerde var. Elhamdülillah bizde yoktur. Ama var. Demek ki bu da vardı. Orduktan dolayı biz konuşuyoruz bunu. Evet. Sonra Resulullah'ın 17. delil dedik ki sallallahu aleyhi ve sellem alimlerimiz diyorlar ki sabit bir tarih yoktur. Doğum tarihi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ııı ee, Rabi'nin evvelinin onçuncu günü değil Bu konuda altı tane rivayet var İbni Kesir bunu zikretmiş Ondan dolayı sahabeler Hiçbirisi bu günü Niye bu kadar ihtilaf olmuş Çünkü sahabeler bunu daha iyi bilirdiler Bize Noktayı da koyardılar Sahabeler Resulullah hangi günde doğum oldu Çünkü 60 e, Senedir 60 senede e, Resulullah doğduğu günden Adamlar vardır hayatta Gelin bu ne zaman doğdu filan anlaşırlar. noktayı korardılar, araştırdılar. Çünkü o günü kutlayacaklar. Ama nokta koyulmamış. İhtilaf şedittir. Bütün rivayetler, alimler diyorlar, zayıftır. Onun için nedir? E, merdüttür. Yani doğum günü e, belli değil. Çünkü sahaba önem vermemiştir. 18. ve sonuncu delil. O da nedir? Akıl var, mantık var dedik. Allah subhanahu teala akıl mantıkı Böyle yerlerde, herden şerrı ayırtmakta bizim için mükellef kılmış. Kullanmasak vabal altına gireriz aklı. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğum gününü niye kutluyoruz? Niye ölüm gününü kutlamıyoruz? Ki ölüm günü daha önemlidir bizim için. Çünkü en büyük musibettir ölüm günü. Onun için Hazret Aişe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İbn-i Mace'de naklolduğu fâ inne ahadan min ümmetî len yusâbe bi musîbetin ba'de ümmetimden bir tane ne kadar musîbet düşse en büyük musibeti odur ki benim ölümümdür demek ki Resulullah'ın ölümü en büyük nedir musibettir eyidir biz o musibet gününü niye kutlamıyoruz o musibet günü oturup çeki düzen verelim kendimize hatırlayalım e niye yapmıyoruz Bak sahabe de yapmadı. Biz teşvik etmiyoruz yapmasını. Ama akıl mantık meselesinden örnek veriyoruz. Evet şimdi dersi özetleyelim. de bazı bid'atleri bakarım nedir o bid'atler? E, o kandiller nedir? Biz dedik kandiller yoktur. Hiçbir kandil İslamiyet'te yoktur. Çünkü bid'attır. Bid'at nedir dedik? Her şey sünnete muhalefet etti. O bid'attır. Bid'atın e, hasenesi, seyyyesi, cüzeli var mı? Yoktur. Bid'at, hepsi bid'attir. Çünkü Resulullah diyor, kulle muhdesin bid'a ve kulle bid'atin dalale. Kul dedik, cenellemedir. Bid'atlerin hükmü nedir? Bid'atlerin hükmü bir kısmı, Allah kurusun insanı çifre kadar götürür. Bir kısmı büyüktür bir kısmı ma masiyettir, bir kısmı mekruhtur. Bunlar yerine göre derece derecedir. Alimler bunlar ölçüsüyle buna e, Hücum verirler. Eydir bid'atler niye yayıldı desek insanların arasında bid'atlerin en büyük yayılma sebebi alimlerin süsmesidir. Burada gidiyorsun hoca ediyorsun ya hocam aklı selim hocalara cami hocalarına. Yok imam Hatip bitirmiş fatiheyi okuyamıyor adam e, mamur diye tayin olmuş ondan değil. Alim hocalara cami hocalarına söylesek ya hocam bu camide bu bu İbadet yapıyorsunuz. Bunu aslı yoktur. Evet deri biliyoruz aslı yoktur. Ama biz desek yer yerinden oynar. Cemaat bizim elimizden yazar. Bizim ekmeğimiz kesilir. Onun için süsüyoruz. İşte alimlerin süsmesi bid'atin yaymasının en büyük sebebidir. Ondan sonra dinde cahiller hava nefis ha, sünneti bilmemek bunlar hepsi sebeptir. Ee, bu bidettir Sonra Aşura cünü kutluyup, Aşura cünü kutlamak da bidettir. Bunun da aslı yoktur. Bu da kandil, Aşura cünü kandili yapıyorlar. Bizim ülkede de var bir kısmı yapıyorlar. Ama Aşura cünüde biz oruç oluruz. Ama o cünü kutlarız, o gün çoluk çocukumuzu bayram olduğu bir genel bir salırız filan alırız. Bunlar bidettir, aslı yoktur. Yen yani o cünü tem yaparız. Rafizilerin yaptığı cünü ağlarız, onun da aslı yoktur. Haşure gününde ne var sadece? oruç olması var. Yen bir gün öncesi, yen bir gün sonrası. Sefer ayını bu da bidettir Sefer ayını ne yapıyorlar? Ha güzel bir ay değil. Sefer ayı güzel bir ay değil. Muharram sefer. Çince aydır. Bu sefer ayını güzel bir ay değil e, uğursuz bir aydır. Demek de bid'attir. Aslı yoktur. Evet. Bunlar bid'atlerle ilgili. Kandillerle ilgili gelişen dedik ki en büyük kandil nedir? Resulullah'ın doğum günü sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim başımızın tacıdır. O bizim önderimizdir, rehberimizdir. Onu sevmesek cennete giremeyiz. Onu se asıl sevmek de ona uymaktır dedik. Ona uyduk gireriz. Bu kandil, mevlütü nebevi kandili bu dedik bidettir Fatimiler, Ubeydiler tarafından cirinmiş bu ümmete, ümmette de aslı yeri yoktur. Recep ayını kutlamak, Recep ayında kandiller yapmak aslı yoktur. Recep ayında hiçbir ne oruç olmak var, ne hiç Recep ayının hiçbir fazileti yoktur. Sadece Recep ayı haram bir aydır. Alimler Recep ayını da umra bile zayıf hadisler var, alimler itibar etmemişler ona. Recep ayında umra almakın bu kadarıcı var, onu da alimler şey yapmamışlar. İşte Rağa ibn namazı gece e, Cuma geceleri Recep'te filan onlar da e, uyduruk hadislerden amel olunmuş. Bu da 480 senesinde bu bid'at çıkmıştır. İsra Mirac bu da bid'at caiz değil alimler diyorlar. Çünkü İsra Mirac'ını sahabe yapmış, ne dört imam yapmıştır. Nusuf Şaban Şaban ayının ortasında işte e, camilerde ee, ders vermek işte bu cüzin e, bilmem neler dağılır filan bun da aslı yoktur alimler diyorlar bu da bidettir bun da sahaba dört imam yapmamıştır onun için biz de yapmamamız lazımdı yine de en am surasını ramazan cününde e, bir rüçatta okumak Teravihte yine cuma gecelerinde bunun da aslı yoktur Teravih namazından sonra e, bazı bidetler e, kurmak aslı yoktur. Ee, Ramazan gününde bazı e, kandiller gibi bazı bid'atler var. Oların da aslı yoktur. Ee, yani de e, şey dediğimiz gibi e, Bedir savaşını e, Ramazan'ın 17. günü kutlamak onun da aslı yoktur. Bu da kutlamakın aslı yoktur İslamiyetler. Sahabe yapmamıştır. Şevval ayında oruç olma, şey olmak, evlenmek e, evlenmek uğursuzluk getirir. Yo evlenmek güzeldir. Ee, şavval ayında bunun da aslı yoktur. Ama evlenmek Ramazan ayında alimler mekruh demiş. Neden? Çünkü insan meşakkat olur. Yani orucu olsun yeni karı koca e, günaha düşme ihtimali var. Onun için yasaklamışlar. İşte buna benzer e, bid'atler, buna benzer e, şeyler, e, e, mesela buna benzer e, yılbaşı kutlamasıdır, Neurus ayıdır, e, Doğum günüdür, filan alim filan yöneticinin e, vafatı zamanıdır yani doğumu günüdür, Hicri ay, miladi ayı kutlamak, bunlar hepsi nedir? E, bidettir. Yani de işte e, bütün bayramlar, e, sevdikler günü, ana bey analar günü, bilmiyem ne e, e, milli bayramlar filan hepsinin aslı yoktur. Bunlar hiçbirisi caiz değiller, ee, bid'attiler ve bütün bid'atte dalalattır. Allah'tan dileğimiz hepimizin amelini herli etsin. Herli etmesi de ne demektir? Resulullah'a uyanlardan etsin. Terazide melekler defterlerimizi alıp, teraziye koyup ağır çeken amellerden eylesin. O da neyle ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine, sünnetine gerçek sevgisiyle oluyor. Ve alhamdulillah رب العالمين alamin ve salat ve salamü